Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve ne'uzu billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiât amalina. Men yehtedihillahu fele müzille lehu ve men yudlil fele hâdiye lehu. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ abad, in Sagal hadisi kitabı Allah ve hayırral heiye Hedi Muhammed'in Sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral Umri muhtesatıa ve külle muhtesetin bid'a ve külle birin zalale ve külle zalatin filmler Allah azze ve Celle kitabının pek çok yerinde tevbe tevbeden kulunu bağışlayacağını veya tevbesini kabul edeceğini beyan etmiştir buna örnek olarak şu ayetleri zikredebiliriz Nisa suresinin 17 ayetinde Mealen şöyle buyuruyor. Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezeriden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Nahil suresi 119. ayetinde şöyle buyruluyor. Sonra şüphesiz Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapan sonra da bunun ardından tövbe edip durumunu düzeltenleri bağışlayacaktır. Çünkü onlar tevbe ettikten sonra Rabbin elbette çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Furkan suresi 70. ayetinde Ancak tevbe ve iman edip salih amellerde bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Taha suresi 82. ayetinde Şu da muhakkak ki ben tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyen sonra böylece doğru yolda giden kimseyi başlarım buyruluyor. Meryem suresi 60. ayetinde ancak tevbe edip iman eden ve salih amellerde bulunan kimseler hariçtir. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Ve Alimran İmran suresi 135. ayetinde şöyle buyruluyor. Yine onlar ki kötülük yaptıklarında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 Yine onlar ki kötülük yaptıklarında ya da nefislerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler ayet-i inince iblis ağlamaya başladı. Bunu Taberi tefsirinde rivayet etmiştir. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın da şöyle söylediği nakledilmiştir. Bu ayet-i kerime günahkar kullar için dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Bunun da suyut Dürrül-Mensur isimli tefsirinden nakleder. İbn-i Sir'in Rahmetullahi Ali şöyle diyor. İsrailoğullarından olanlar günahlarına kefaret veriyorlardı. Bize de kefaret yerine bu ayet-i kerime verildi. Ebu i Aliye'den nakledildiğine göre o şöyle anlatmıştır. Adamın biri gelerek, ey Allah'ın Resulü keşke İsrailoğullarında olduğu gibi Bizim için de günahlara kefaret takdir edilseydi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine şöyle buyurdu. Allah'ım biz onu istemiyoruz. Bunu üç defa tekrarladı. Allah Teala'nın size verdiği İsrailoğullarına vermiş olduğundan daha hayırlıdır. İsrailoğullarından biri bir günah işlediği zaman bunun kefaretini kapsı önünde yazılı bulurdu. Kefareti yerine getirirse dünyada onun için bir aşağılanma olurdu. Şayet kefareti yerine getirmezse, ahirette kendisi için bir alçalmaya sebep olurdu. Ancak Allah'ın size ihsan etmiş olduğu, İsrailoğullarına verilmiş olandan daha hayırlıdır. Çünkü Allah Teala, kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır buyurmaktadır. Evet, bununla Nisa Suresi 110. ayetine işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Taberi ve i̇bn Kesir tefsirlerinde nakletmişlerdir. i̇bn Abbas radiyallahu anhüma, O sizi seçti, din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi mi halindeki ayet-i hakkında şöyle demiştir. Yani Haç suresi 78. ayet hakkında. Burada söz konusu olan İslam'ın genişliği, Allah Teala'nın bu ümmete ihsan ettiği tevbe ve bazı hata ve günahlar için teşrik alınan kefaret imkanıdır. Bu ayet kerimelerden açıkça anlaşılan şudur. Bir kimse samimi bir tevbe yani nasuh tevbesiyle Allah'a tevbe eder ve tevbenin bütün şartlarını yerine getirirse o kişinin tevbesinin kesin olarak Allah tarafından kabul edildiğine hükmedilebilir. Tıpkı şartlarına uyarak doğru bir biçimde İslam'a giren kafir bir kişinin Müslüman olduğuna kesin olarak hükmedildiği gibi. Bu görüş cumhurun görüşüdür. Yani alimlerin çoğunluğunun görüşüdür. İbn-i Abdilber'in ifadesine göre bu hususta icma da bulunmaktadır. Bazı alimlerde şöyle derler. Tevbenin kabul edildiği kesin olarak söylenemez. Ancak kabul edilmesi ümid edilebilir. Günahkar kişinin durumu tevbe etmiş olsa da allah Teala'nın iradesine ve dilemesine tabidir. Bu görüşe sahip olanlar şu ayeti e, delil getirmişlerdir. Şu an canlı kardeş. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkaları, bundan e, bunun dışındaki günahları dilediği kimse için bağışlar. Nisa suresi 48. ayet. Bu ayet-i kerime ile bütün günahların bağışlanması Allah Teala'nın dilemesine bağlı kılmıştır. Diğer getirilen deliller de şu şekilde. Allah Azze ve Celle Tahrim suresinin 8. ayetinde Ey iman edenler! ''Samimi bir tevbe ile Allah'a tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter.'' buyrulmuştur. Kasas suresi 67. ayetinde, ''Fakat tevbe eden, iman edip salih ameller işleyen kimseye gelince, onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur.'' Nur suresi 31. ayetinde, ''Ey iman edenler, hep birden Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz.'' buyrulur. Tevbe suresi 102. ayetinde de, diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler, iyi bir ameli diğer kötü bir amelle karıştırdılar. Tevbe ederlerse, umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Evet, zahir olan, tevbeden kişinin tevbesinin kabul edilmesidir. Çünkü kişinin günahını itiraf etmesi pişmanlığı gerektirir. Ayşe radıyallahu rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Kul günahını itiraf eder, sonra tevbe ederse Allah da onun tevbesini kabul eder. Evet bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Doğru olan cumhurun yani çoğunluğun görüşüdür. Yani tövbe eden kişinin tevbesinin kabul edileceğini ifade eden alimlerin görüşüdür. Bu zikredilen ayetler tövbenin kesin olarak kabul edilmesini aykırı değildir. Çünkü mutlak manada cömert olan bir ümit verdiği zaman, ümit verdiği kimsenin ümidini boşa çıkarmaz. İşte buna dayanarak İbn Abbas radiyallahu anhum'a asa yani umulur ki manasındaki bu kelime Allah Teala hakkında kullanıldığı zaman gereklilik, vücub ifade eder. Evet İbn Abbas'ın bu sözünü Allah ondan ve babasından razı olsun taberi tefsirinde rivayet etmiştir. Nitekim, iman ve salih amelin karşılığında verilecek olanlar, Kur'an-ı Kerim'de umulur ki kelimesiyle ifade edilmiştir. Buna göre, iman ve salih amel karşılığında vaat edilenlerin kesin olmadığını hiç kimse iddia edemez. Mesela, Tevbe suresi 18. ayeti buna bir örnektir. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dost kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Ancak bunun dışındakileri, bunun dışındaki günahlar, dilediği kimse için bağışlar ayetine gelecek olursak, Nisa 48. ayetini, tevbe eden kimseler kitabın pek çok yerinde belirtildiği gibi Allah Teala'nın bağışlamayı dilediği kimseler arasında sayılmaktadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın, İşlediğin kötülüğün hemen bir iyilik yap cümlesindeki iyilik kelimesiyle tevbeden daha kapsamlı bir anlam kastedilmiştir. Ee, Hud suresi 114. ayetindeki gündüzün iki ucunda gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl çünkü iyilikler kötülükleri giderir, günahlar giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Ayeti de e, böyledir. Muaz radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste bu ayet inmesine sebep olan kişiye Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest alıp namaz kılmasını emrettiği belirtilmektedir. İmam Ahmet, Tirmizi, Ebu Davud ve Nesai, Ebu Bekri Sıddık radiyallahu anh'den Allah Resulü Aleyhisselatü şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Günah işleyip arkasından kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kılan, sonra da Allah Teala'ya tevbe eden her insanı Allah mutlaka bağışlar. Sonra da Ali İmran 135. ayetini okudu. Onlar fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı zikrederler. Günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır? Bukhari ve Müslim'in rivayetlerinde şu şekilde anlatılıyor. Osman radıyallahu an abdest alır ve sonra şöyle der. Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tıpkı benim şu abdestim gibi abdest aldığını gördüm. Sonra da şöyle buyurdu. Kim benim şu abdestim gibi abdest alır, sonra nefsi adına bir şey hatırına getirmeden, içinden kötü bir şey geçirmeden iki rekat namaz kılarsa geçmiş bütün günahları bağışlanır. İmam Ahmed Müsned'inde Ebu Terda radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kim güzel bir şekilde abdest alır, sonra kalkar iki ya da dört rekat namaz kılar, Kıldığı namazın ruku ve huşuğunu mükemmel yapar ve Allah'tan bağışlanmasını dilerse o kişinin günahları bağışlanır. Yine Bukhari ve Müslim Enes radıyallahu anh'den rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanında bulunuyordu. Adamın biri geldi ve ey Allah'ın Resulü ben haddi yani cezayı gerektiren bir suç işledim. Cezayı bana uygula dedi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam adama ne işlediğini sormadı. Derken namaz vakti geldi. Adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte namaz kıldı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam namazdan kalkınca adam tekrar kalkıp yanına gitti ve ey Allah'ın Resulü ben hat cezasını gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabını bana uygula dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona bizimle birlikte namaz kılmadın mı dedi. Adam evet diye karşılık verince Allah senin günahını bağışladı veya cezanı bağışladı buyurdu. Evet Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Müslüm, Aynı manadaki e, bir başka hadisi Ebu Umame radiyallahu anh'den rivayet eder. Yine Taberi aynı anlamda Ebu Umame radiyallahu anh'den rivayet etmiştir. Onun rivayetinde şu ifadeler var. Sen şu anda işlediğin hatalara karşı annenden doğduğun gibisin. Yani o, o haldeki gibi günahsızsın. Artık bir daha günahlara dönme. Bunun üzerine Allah azze ve celle gündüzün iki ucunda gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler, kötülükleri, günahları giderir mealindeki ayeti indirdi. Yani Hud suresi 114. ayetini indirdi. Bukhar ve Müslim, Ebu Hureyre radiyallahu anhten, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı şöyle buyurduğunu rivayet ediyordu. Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı ne dersiniz? Dediler ki, onun kirlerinden bir şey bırakmaz. Bunun üzerine Nebi aleyhissalatu vesselam, işte bu beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler buyurdu. Evet, Müslim Osman radiyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kim abdest alır ve abdestine özen gösterirse hataları bedeninden çıkar öyle ki tırnaklarının dibinden dökülüp gider. Yine Müslüm, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğun rivayet ediyor. Allah Teala'nın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size bildireyim mi? Zahmetine rağmen abdesti tam almak, mescide çok adım atmak, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bu sizin ribatınızdır. Yani Allah yolunda nöbet beklemenizdir. İşte bu sizin ribatınızdır. İşte bu sizin ribatınızdır. Evet, bu hadiste geçen ribat kelimesi aslında nöbet yeri anlamına gelir. İnsanın kendisini hiçbir şey, herhangi bir şey için hapsetmesi, onunla meşgul olması, ona bağlanıp kalması anlamındadır. Rabata, bir şeyi diğer bir şeye bağlamak anlamında bu kökten, rabata kökünden gelir bu kelime. Namaz kılan da, bunun için mescide giden ve orada namaz vaktini bekleyen kişi de kendisini bu ibadetler için hapsetmiş olmaktadır. Cihadın fazletlisi üstünü nefisle yapılan olduğundan, ibadet ve taatler için yapılan ribat da ribatların en fazletlisidir. İşte hadiste bu hususlara işaret ediliyor. Bukhar ve Müslim, Ebu Hürer'e anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Kim Ramazan ayını ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır. Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ibadette geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. Yine Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim çirkin söz söylemeden ve günaha girmeden şu beyti yani Kabe'yi haccederse annesinden doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur. Aleykümselam ve rahmetullah. Yine Müslim, Amr bin As radiyallahu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor. İslam, kendisinden öncekileri, kendisinden önceki günahları siler. Hicret de kendisinden öncekileri siler. Hac da kendisinden öncekileri siler. Yine Müslim'in sahihinde Ebu Katade radiyallahu anh'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın aşure orucu hakkında şöyle buyurduğunu naklediyor. Allah katında o günden önceki seneye kefaret olacağını ümit ederim. Yine arefe günü tutulan oruç hakkında da o günden önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını ümit ederim. İmam Ahmet bin Hanbel, Uhbe bin Amir radiyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kötülük işleyip sonra iyilik işleyen kişinin durumu şuna benzer. Bu kişi dar bir zırhın içinde boğulmak üzere bir Adam gibidir. Bir iyilik işlediğinde zırhın halkalarından biri çözülür. Sonra bir iyilik daha işler, zırhın halkalarından biri daha çözülür. Zırhtan kurtulunca kadar böyle devam eder. Kişinin işlediği hatalara kefaret olan amellerden biri de Allah'ı zikretmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a La İlahe illallah" kelimesinin iyilikten olup olmadığı sorulmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o iyiliklerin en güzeldir şeklinde cevap vermiştir. Aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Bukhar ve Müslim Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bir kimse günde yüz defa subhanallahi ve bihamdihi, hamdihi yani Allah'ı hamd ile birlikte tenzih ederim dese hataları dökülür. Hatta deniz köpüğü kadar bile çok olsa yine de hataları dökülür buyrulmuştur. Yine Bukhar ve Müslim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyorlar. Kim? La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd de ona mahsustur, dirilten ve öldüren odur ve o her şeye kadirdir duasını. Bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle azat etmiş gibi ecir verilir. Ayrıca lehine yüz sevap yazılır ve yüz günah da silinir. Ayrıca bu dua o gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bu duayı o kişiden daha fazla okuyan kişiden başka hiç kimse o adaminkinden daha fazletti bir amelde getiremez. İbn Mâce de Ümuhani anhadan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. La ilahe illallah sözü, günahtan eser bırakmaz, hiçbir amel onun önüne geçemez. Bunu ayrıca Ahmet bin Hanbel müsnedinde rivayet etmiştir. Tirmizi Enes radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, yaprakları kurumuş bir ağacın yanından geçiyordu. Asası ile o ağacın yapraklarına vurdu, ağacın yaprakları yere döküldü. Sonra şöyle buyurdu. Hiç şüphesiz elhamdülillahi ve subhanallahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber. Yani hamd Allah'a mahsustur. Allah'ı tenzih ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah her şeyden yücedir sözü. Kulun günahlarını döker. Tıpkı şu ağacın yapraklarını döktüğü gibi. İmam Ahmet sahih bir isnad ile Enes radıyallahu hanten, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Hiç şüphesiz, subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı tenzih ederim. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah her şeyden yücedir sözü, tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi kulun günahlarını döker buyrulmuştur. Zikrin fazileti ve günahlara kefaret olduğu hususunda pek çok hadis-i şerifler vardır. Bunların hepsini nakletmeye vakit yetmez. Hasan-i Basri rahmetullahi aleyh, günahtan fazla kaçınmayan ancak bunun yanında dilinden Allah'ın zikrini düşürmeyen bir kişinin durumu sorulunca şöyle demiştir. Bu durum Allah tarafından o kişi lehine güzel bir yardımdır. Ahmet bin Hanbel'e şüpheli yollardan mal kazanan kişi hakkında bu kişinin namaz ve tesbihleri hatalarının silinmesini sağlar mı ne dersiniz diye sorarlar. O da şöyle der. Eğer sözünü ettiğiniz kişi namazını kılıyor ve tesbih de yapıyorsa bundan daha fazlasına sahip olacağını ümit ederim. Zira Allah Azze ve Celle iyi bir ameli diğer bir kötü amellere karıştırdılar. Yani tevbe ederlerse umulur ki Allah onların tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayan pek esirgeyendir buyurmaktadır. Tevbe suresi 102. ayetini kastediyor. <gülüyor> Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Hatalardan dolayı ağlamak, rüzgarın ağacın kurumuş yapraklarını döktüğü gibi günahları döker. Tabiinden ata da şöyle der: Zikir meclislerinden birinde oturan kişinin bu ameli, batıl üzere gerçekleşen on meclise kefaret olur. Şüphesiz, kast edilen zikir meclisleri, Allah Azze ve Celle'nin emirlerinin, yasaklarının zikredildiği, Allah'ın kitabının okunduğu meclislerdir. Tabiinin önde gelen şahsiyetlerinden olan Şüveys el-Adevi şöyle demiştir. Kişinin iyiliklerini yazmakla görevli sağdaki melek, günahlar yazmakla görevli melek üzerine amirdir, emredicidir. Kul bir kötülük işlediği zaman, soldaki melek onu yazmak isteyince sağdaki melek ona acele etme, belki bir iyilik işler der. Eğer bir iyilik işlerse, bu bir iyilik, o bir kötülüğü karşılar ve onun lehine dokuz iyilik yazılır. O zaman şeytan, eyvah, oğlu beni yendi der. Bunu Ebu Naim Hilyetül Evliya'da rivayet etmiştir. Taberani Ebu Malik el-Eşari radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. oğlu uyuyunca melek şeytana bu kişiye ait sayfayı, sayfayı bana ver der şeytanda verir. Şeytanın elindeki sayfada bulunan her bir iyilik karşılık kulun on kötülüğünü siler ve onların yerine iyilik yazar. Sizden biri uyuyacağı zaman 33 defa Allahu ekber diyerek tekbir getirsin, 34 defa elhamdülillah diyerek hamdetsin ve 33 defa subhanallah diyerek tesbih yapsın. Böylece bunların toplamı 100'e ulaşır. Evet, bunu Taberani rivayet etmiş. İbn e, İbn Receb el-Hanbeli bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. Fakat gece yatarken e, bu e, zikirleri yapmaya dair Malumunuz Bukhari'de Ali radiyallahu anh'den e, sabit rivayet vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber demeyi e, ona ve eşi Fatıma radıyallahu anh'a tavsiye etmiştir. Ve ki şöyle nakletmiştir. İbni Mesud radıyallahu anh'a kadar ulaştırıyor isnadını o şöyle demiştir. Ben her gün için sadece bir iyilik karşılığında dokuz kötülük yapmak şeklinde bir anlaşma yapmış olmayı çok arzu ederdim. O bu sözüyle bir iyiliğin dokuz kötülüğü sileceğini ve geriye yine bir iyilik kalacağını, bunun da kendisine kifayet edeceğini ifade etmek istiyordu. Allah en iyi bilendir. Alimler iki hususta ihtilaf etmişlerdir. Salih ameller hem büyük hem de küçük günahlara kefaret olur mu yoksa sadece küçük günahlara mı kefaret olur? Alimlerden bir kısmı demiştir ki, salih ameller küçük günahların dışındaki günahlara kefaret olamazlar. Bu görüş ataadan ve seleften diğer kişilerden rivayet edilmiştir. Onlar abdestin küçük günahlara kefaret olduğunu söylemişlerdir. Selman Farisi radıyallahu anh abdest hakkında şöyle der. Abdest küçük günahlara ve ufak tefek sataşmalara kefaret olur. Mescide doğru yürümek bundan daha büyüklerine kefaret olur. Namazı kılmak ise bunlardan daha büyüklerine kefaret olur. Bunu Mervezi Tazimu kadir Salah isimli eserinde rivayet ediyor. Büyük günahlara gelince bunların affedilmesi için mutlaka tevbe edilmesi gerekir. Zira Allah Azze ve Celle kullara tevbe etmelerini emretmiştir. Tevbe etmeyenler de zalim olarak nitelemiştir. Tevbenin farz olduğu hususunda ümmetin ittifakı vardır. Farzlar da ancak niyet edilerek ve kast edilerek yapılmakla ancak zimmetten düşer. Şayet abdest, namaz ve İslam'ın diğer rükünlerini yerine getirmek büyük günahlara kefaret olsaydı, bu durumda tevbeye gerek kalmazdı. Bu ise ümmetin ittifakıyla batıl bir görüştür. Aynı şekilde, şayet farzları yerine getirmek büyük günahlara kefaret olsaydı, bu durumda farzları yerine getiren hiç kimsenin cehenneme girmesini gerektirecek bir günahı kalmazdı. Bu söz... Baatıl ve sapık mezheplerden mürciyenin görüşüne benzemekte olup batıldır. Bu hususu İbn Abdilber et-Temhid isimli eserinde zikretmiş ve bu konuda Müslümanların icma ettiğini belirtmiştir. Buna delil olarak da şu hadisi nakletmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde 5 vakit namaz, 2 cuma ve iki Ramazan aralarında işlenen günahlara kefarettir. Yani 5 vakit namazın her biri aralarında işlenene bir cumadan diğer cumaya kadar olan bu iki namaz aralarındakilere ve iki ramazan bir ramazandan diğer ramazana kadar aralarında işlenen günahlara kefarettir ancak büyük günah haricindekilere. Evet bunu Müslim, Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyorlar. Bu hadis farz ibadetleri yerine getirmenin büyük günahlara kefaret olmadığı hususunda gayet açık bir delildir. İbn Atiye tefsirinde bu hadis ile aynı mealde iki görüş nakletmiştir. Ehli Sünnet'in Cumhur'dan naklettiği birinci görüş şu şekilde: Bu farz ibadetlerin küçük günahlara kefaret olabilmesi için kişinin büyük günahlardan kaçınması şarttır. Kişi büyük günahlardan kaçınmadığı takdirde bu farzları yerine getirmek küçük ve büyük günahlarına kefaret olmaz. İkinci görüş, bu farz ibadetleri yerine getirmek mutlak olarak büyük günahlardan sakınma şartı aranmaksızın küçük günahlara kefaret olur. Eğer kulun büyük günahları varsa bunlara kefaret olmaz. Ancak kefaret olması için küçük günahlara tevbe etmek ve bu günahlarda ısrar etmemek şarttır. İbn-i bu ikinci görüşü tercih etmiş ve bu görüşün tahkik ehli alimlerden nakledildiğini vermiştir. i̇bn Atiye'nin... Küçük günahlara tevbe etmek ve bu günahlarda ısrar etmemek şarttır sözünün anlamı şudur. Küçük günahlarda ısrar edildiği takdirde büyük günah haline dönüşür. Bu durumda salih ameller o günahlara kefaret olmaz. Ancak i̇bn Atiye'nin naklettiği birinci görüş gariptir. Her ne kadar alimlerin bir kısmı, Ebu Bekir Abdülaziz bin Cafer gibi alimlerin bir kısmı buna benzer bir görüş belirtmişse de bu görüş pek doğru kabul edilmemiştir. Müslim sahihinde Osman radıyallahu antem Allah Resulü aleyhissatü vesselamın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Hangi Müslüman hazır bulunduğu farz bir namazın abdestini, huşûunu ve rükuunu güzelce yerine getirmiş olursa büyük günah işlemedikçe o namaz ondan önceki günahlarına kefarettir. Bu hüküm her zaman için geçerlidir. Evet, Müslimin lafzı bu şekilde. İmam Ahmed Müsned'inde Selman Farisi radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır, bunu da güzel bir biçimde yerine getirir, sonra cuma namazına gelir ve imam namazı bitirinceye kadar susarsa, sessizce dinlerse, mahvedici büyük günahlardan kaçındığı takdirde bu ibadeti onunla bir sonraki cuma namazı arasındaki günahlara kefarettir. Nesai, İbn-i ve Hakim, Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre radiyallahu anhümadan rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, hangi kul beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, zekatını verir ve yedi büyük günahtan sakınırsa, onun için cennetin kapları açılır ve kendisine selametle gir denilir. İmam Ahmet ve Nesai Ebu Eyyub el-Ensar radiyallahu aynı manada bir hadis daha nakletmiştir. E, Hakim de aynı manada başka bir hadisi Ubeyd bin Umeyr'den rivayet eder. i̇l Ömer gelen rivayette hadis şu şekilde, bu kutsi bir hadis. Allah Azze ve Celle buyurur ki, Ey Adem oğlu, günün ilk vaktinde bir süre ve yine günün son vaktinde bir süre beni zikret. Büyük günahlar dışında bunlar arasındaki günahlarını affedeyim. Yahut da bunlardan dolayı tevbe et. Bunu Ebu Naim Hilyetül Evliya'da rivayet etmiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, Büyük günahlardan sakınıldığı takdirde, Beş vakit namaz aralarında işlenen günahlara kefarettir. Selman radıyallahu anh de şöyle demiştir, Şu beş vakit namaza dikkat edin ve onları koruyun. Çünkü beş vakit namaz, Büyük, öldürücü günahlara düşülmediği takdirde ufak tefek günahlar için kefarettir. i̇bn Ömer radıyallahu anhuma adamın birine, Cehenneme girmekten korkar ve cennete girmeyi arzu eder misin diye sorar. Aleykümselam ve rahmetullah. Adam evet diye karşılık verince şöyle der. Annene iyilik yap. Vallahi ona yumuşak söz söyler ve yemek yedirirsen, cehennemi gerektiren amellerden kaçındın takdirde mutlaka cennete girersin. Katade radiyallahu anh de şöyledir. Allah Teala mağfireti büyük günahlardan kaçınanlara vaat etmiştir. Sonra Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu nakledir. Büyük günahlardan sakının. Onların yolunu kapatın. Böylece müjdeye erin. Bunu Abdurrezzak de Taberani Mucemul Kebir'inde rivayet etmiştir. Hadis ve e, diğer başka alimlerden oluşan bir topluluk Salih hamlellerin büyük günahlara kefaret olduğu görüşünü açıkça belirtmiş değerdir. İbn Hazım da bu görüşü benimseyenler arasındadır. İbn Abdilber et Temhit adlı eserinde onun görüşünü reddederek şöyle demiştir: Bu kişinin söylemiş olduğu şolaf olmasaydı bu konuda söz söylemek istemiyordum. Ancak cahil kişilerin herhangi bir pişmanlık İstiğfar ve tevbeye gerek duymadan salih amellerin büyük günahlara kefaret olduğuna güvenerek insanları helak eden büyük günahlara dalma yanılgısına düşmelerinden korktuğum için bu konuya değindim. Allah Azze ve Celle'den bizleri günahlardan korumasını ve başarı ihsan etmesini dileriz. Hadis alimlerinden bazıları tarafından da abdest ve benzer ibadetler hakkında buna benzer sözler nakledilmiştir. İbn-i Kadir gecesini ibadetle geçirme hakkındaki söyledikleri de buna benzer. O şöyledir. Bu geceyi ibadetle geçiren kişinin küçük büyük bütün günahlarının bağışlanması umulur. Eğer bunların söylemek istediği bir kimse İslam'ın farzlarını yerine getirirse büyük günahlarda ısrar etse bile büyük günahlar kesinlikle bağışlanır şeklinde bir mana ise bu görüş kesinlikle batıldır ve geçersizdir. Bunun kesin olarak batıl olduğu dinin hükümlerinden Zaruri olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimse Müslüman olduktan sonra günah işlerse hem önceki hem de sonraki günahlardan hesaba çekilir buyurmuştur. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Yani hem cahiliye döneminde işlediği günahlardan hem de Müslüman olduktan sonra işlediği günahlardan hesaba çekilir. Bu ifade herhangi bir açıklamaya izah bırakmamaktadır. Şayet bu bahsedilen sözü söyleyenler şunu demek istiyorlarsa, bir kimse büyük günahlarda ısrar etmeyi bırakır, işlediği günahlara pişmanlık duymadan veya tevbe etmeden farzları yerine getirirse, bu ibadetler bütün günahlarına kefaret olur. Buna şu ayeti delil getirmişlerdir. Eğer size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. Yani Nisa suresi 31. ayetini. Sonra şöyle derler. Ayette geçen günah kelimesi hem küçük hem de büyük günahları kapsar. Küçük günahlar herhangi bir kasıt ve niyet aranmaksızın başlanıyorsa büyük günahlar da böyledir. Bu görüşlerine Allah Azze ve Celle'nin müminlere ve takva sahiplerine bağışlanma ve günahlarını örtmeyi vaat etmesini delil olarak göstermişlerdir. Bu vaat Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde zikredilmektedir. Bunu yapanlar takva ehlinden sayılmaktadır. Çünkü farzların yerine getiriyorlar ve büyük günahlardan sakınıyorlar. Büyük günahlardan sakınmak için herhangi bir niyet ve kasta ihtiyaç yoktur. Bu görüşler arasında en doğru olanı çoğunluğun yani cumhurun görüşüdür. Büyük günahlar tevbe etmedikçe bağışlanmaz. Çünkü tevbe kullar üzerine farz kılmıştır. Allah Azze ve Celle Hucurat 11. ayetinde Kim tevbe etmezse onlar zalimlerdendir buyurmuştur. Sahabe-i Kiram Allah hepsinden razı olsun. Buradaki tevbeyi pişmanlık olarak tefsir etmişlerdir. Ömer, Ali ve İbn Mesud radıyallahu anhum bu şekilde açıklamışlardır bu ayeti. Sahabeden bazıları da tevbeyi bir daha günah işlememeye azmetmek şeklinde açıklarlar. Bu ayrıca merfu bir hadis yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın sözü olarak da rivayet edilmiştir. Fakat ne sahabeden, ne tabiinde, ne de onlardan sonra gelen Ömer bin Abdülaziz ve Hasan-ı Basri gibi zatlardan hiç kimsenin buna aykırı bir görüş bildirdiği bilinmemektedir. Ancak takva sahiplerinin günahlarının bağışlanacağı ve kötülüklerin örtüleceği mealindeki şu ayetlere bakacak olursak, bunların ilki Enfal Suresi 29. ayetidir. Ey iman edenler, eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Tegabun suresi 9. ayetinde, Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür. Ancak kim Allah'a iman eder ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter, onu ve benzerlerini içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. Ve yine Talak suresi 5. ayetinde, İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan korkarsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını artırır buyruluyor. Bu ayet-i kerimelerde takvanın hasletleri, salih amelin ne olduğu belirtilmemiştir. Aynı şekilde nasuh tövbesinin niteliği, vasfı da açıklanmamıştır. Tövbe etmeyen kişi zalimdir, takva sahibi olamaz. Ali İmran suresinde kişilerin, Mağfiret edilmesine yani bağışlanmasına ve cennete, gir cennete girmesine sebep olan takvanın hangi hasretlerden ibaret olduğu açıklanmıştır. Günahların bağışlanmasını dilemek ve günahta ısrar etmemek bunlar arasında zikredilmiş ancak bu sıfatları taşıyanların kötülüklerinin örtüleceği ve günahlarının bağışlanacağı belirtilmiştir. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Peki ceza ve musibetler günahlara kefaret olur mu? Büyük günahların tebe edilmeden veya cezası çekilmeden affedilmeyeceği hususunda Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadis delil getirilebilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyorduk. Buyurdu ki, bana Allah'a bir şey şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak ve zina etmemek üzere biat edin. Sonra onlara ayeti okudu. Mümtehine suresi 12. ayetini e, okumuştur burada. Ardından da şimdi sizden kim verdiği sözde durursa o Neci Allah'a aittir. Kim de bunlardan birini işler ve bu sebeple cezalandırılırsa bu da kendisi için kefaret olur. Her kim de bunlardan birini işler, Allah da onu örtbas ederse onun işi Allah'a kalmıştır. Dilerse ona azap eder, dilerse bağışlar buyurdu. Bunu buhari ve Müslüm rivayet ederler. Müslümin rivayetinde şu lafızlar da şu ziyade de vardır. Bir kimse haddi yani cezayı gerektiren bir suç işlerde kendisine had cezası uygulanırsa bu o kişi için bir kefarettir. Bu hadis-i şerif işlenen suçlara verilen cezaların had cezalarının o suçlara kefaret olduğunu göstermektedir. Nitekim İmam Şafii Allah rahmet eylesin şöyle demiştir. Kişiye uygulanan had cezasının işlediği günaha kefaret olduğu husunda Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadisten daha güzel bir hadis bilmiyorum. Hadiste geçen bu sebeple cezalandırılırsa ifadesinin kapsamına cezanın miktarı şeriat tarafından belirlenmiş had cezaları, tazir gibi miktarı belirlenmemiş cezalar, ilahi takdir sonucu başa gelen cezalar, musibetler, hastalık ve elem verici hususlarda girmektedir. Nitekim sayı olarak gelen bir rivayette Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Mümin kişiye bir yorgunluk, bir ağrı, bir sıkıntı, bir üzüntü, hatta bir ufak diken isabet edecek olsa Allah onun sebebiyle müminin günahından bir kısmını bağışlar. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ali radıyallahu anh'ten kişiye uygulanan had cezasının onun günahına kefaret olacağına dair rivayet ayrıca nakledilmiştir. Bunu da e, Tirmiz ve İbn-i Mace şu lafıza rivayet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Kim had cezası gerektiren bir suç işler ve cezası çabucak dünyada verilirse, Allah Teala koluna bir suçtan dolayı ikinci defa ahirette ceza vermekten yüce ve adildir. Kim de dünyada ceza gerektiren bir suç işler, Allah da onu, onu örterse, sonra da onu affederse, Allah affettiği bir suça tekrar dönüp ceza vermeyecek kadar kerimdir. Evet. İbn Cerir Taberi bu konuda alimler arasında görüş ayrılığının bulunduğunu belirtiyor. Ses yok mu? Ses hiç kimse diyor mu şu an? Evet, Taberi kendisi de mücerret olarak kişiye uygulanan haddin günaha kefaret olduğu görüşünü tercih etmiştir. E, ayrıca buna aykırı olarak zikredilen görüşlerin çok zayıf olduğunu belirtir. Said bin Müseyyep ve Safvan bin Süleym'den rivayet edildiğine göre, mutlak olarak had cezasının uygulanması kişinin günahına kefaret olmaz. Bunun yanında mutlaka kişinin günahına tevbi etmesi gerekir. Sonra gelen alimlerden bir kısmı bu görüşü tercih etmişlerdir. Begavi ve Ebu Abdullah İbni Teymiye bu görüşü benimseyenler arasındadır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu i̇bn Hazm da aynı görüştedir. Birinci görüşü benimseyenler arasında Mücahid, Zeyd bin Eslem, Süfyan-ı Sevri ve Ahmet bin Hanbel bulunur. Ebu Hürer'i radıyallahu anhten rivayet edilen şu hadise gelince Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. "Hat cezaları kişinin günahlardan temizlenmesine yeterli midir yoksa değil midir bilemiyorum. Evet Nebi aleyhisselatü vesselam e, bunu bilmediğini beyan ediyor. Bu hakim. Bhaki ve Bezzar tarafından rivayet ediliyor. Bukhari hadisin illetli olduğunu söylemiştir ve sabit olmadığını belirtmiştir. Bu hadis Zühri'nin mürsel rivayetlerindendir ve zayıftır. Abdülrezzak hata ederek bu hadisi merfu olarak rivayet etmiş ve hadlerin kefaret olacağı hususu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bildirilmiştir demiştir. Hat cezalarının kefaret olmadığını kabul edenlerin ileri söyledikleri delillerden biri de harbiler hakkındaki şu ayeti kerimedir. Yani harbiler ile kast edilen Müslümanlarla savaşan savaş ehli. Maide suresi 33-34. ayetlerinde şöyle buyruluyor: Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde hak düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya acımadan öldürülmeleri ya asılmaları Yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır. Ancak siz kendilerini yenip ele geçirmeden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Bu ayeti kerimenin lafzından bu bahsedilen suçu işleyenlere hem dünyada hem de ahirette ceza verileceği anlaşılmaktadır. Onların bu görüşlerine şöyle cevap verilir. Ayet-i Kerime'de bu suçu işleyenlerin dünyadaki ve ahiretteki cezaları zikredilmiştir. Bunun zikredilmiş olması hem dünyada hem ahirette ceza verilmesini gerektirmez. Ancak kim tevbe ederse şeklinde yapılan istisnaya gelince bu istisna sadece dünyadaki cezaya hastır. Ahiretteki ceza ise ancak ele geçirilmeden önce veya sonra yapılacak tevbe ile düşer. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Her kim de bunlardan birini işler Allah da onu örtbas ederse onun işi Allah'a kalmıştır. Dilerse ona azap eder, dilerse bağışlar sözü şu hususu açıkça ifade ediyor. Kim bu gibi büyük günahlarla Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelirse onun işi Allah'ın dilemesine kalmıştır. Bu da farzları yerine getirmenin o günahlara kefaret olmadığına ve onları silmediğine açıkça delalet eder. Zira Müslümanların geneli Özellikle de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat edenler farzları yerine getirirler. Ancak Allah'a tevbe ederek huzura çıkanların durumu farklıdır. Kitap ve sünnetten çok sayıdaki delil, Allah'a tevbe edenlerin tevbesinin Allah tarafından kabul edildiğini ve günahlarının bağışlandığını bizlere bildirmektedir. Netice olarak bu günahları işleyenler arasında tevbe etmeden ahirete gidenlerin durumu Allah'ın dilemesine bağlı kalmaktadır. Salih amellerin büyük günahlara kefaret olmadığının delillerinden biri de şudur. Allah Azze ve Celle büyük günahlara kefaret olacak bir amel tayin etmemiştir. Kefaretler sadece küçük günahlar için tayin edilmiştir. Hanımına zıhar yemini ettiği halde veya hanımı aybaşı olduğu halde onunla cinsel ilişkiye giren kişi için tayin edilen kefaretler bu kısma dahildir. Bu husus İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte belirtilir. İmam Ahmet ve diğer alimler de bu görüşle amel etmişlerdir. Veyahut hacun yapılması gereken e, rükunlardan bazılarını terk edenlerin ya da sakınılması gereken yasaklar işlerinin yerine getirmesi e, gereken kefaretler e, bunlar da tayin edilmiştir. Hacla ilgili bu kefaretler dört çeşittir. Bunların birincisi kurban kesme, ikincisi köle azat etme, üçüncüsü sadaka verme ve dördüncüsü oruç tutmadır. İşte bu hakikatten hareketle, alimlerin çoğunluğuna göre kasten adam öldürme, katlül amt fiilinin bir kefareti yoktur. Aynı şekilde alimlerin çoğuna göre yemin gamusun da kefareti yoktur. Yani kişinin bile bile yalan yere yemin etmesi, yemin-i gamustur, bunun da kefareti yoktur. Hadis Adam öldüren kişinin bir köle azat etmesi yöndeki emir, cinayetin kefareti olarak değil, hayra teşvik için söylenmiştir. Vasile bin Eskar radiyallahu anh'ın rivayet ettiği şu şekilde. Rivayete göre onlar, yanlarında kendisine ateş vacip olmuş bir arkadaşlarıyla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelirler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Öldürdüğün kişiye bedel bir köle azat edin. Buna karşılık umulur ki Allah da seni ateşten, cehennemden azad eder. Bunu Ebu Davud ve Ahmet bin Hamel rivayet ederler. Hadiste geçen vacip olmuş yani ateş vacip olmuş sözünün anlamı cehennemi hak etmiş bir amel işlemiş kimse demektir. Bunu adam öldüren kişi için kullanmışlardır. Sahih-i Müslim'de İbn-i Ömer anhuma'dan şöyle rivayet ediliyor. O bir kölesine tokat atmış ve onu azat etmişti. Yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi. Bunda yani köleyi azat etmemde benim için şunun kadar bir ecir yoktur. Çünkü ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam, ım. Kim kölesine bir tokat atar yahut onu döverse bunun kefareti onu azat etmektir buyurduğunu eşittim. Şöyle, şöyle bir soru sorulabilir. Ramazan ayında oruçlu iken hanımıyla ilişkiye giren kişiye kefaret emredilmiştir. Halbuki Ramazan orucunu bozmak büyük günahlardandır. Bunun cevabı şudur. Burada emredilen kefaret, orucu bozmaktan dolayı değildir. Bundan dolayı alimlerin cumhuruna göre kasten Ramazan orucunu bozan kişiler için kefaret yoktur. Bu kişiye emredilen kefaret, Ramazan ayının gündüzünde hanımıyla birlikte olmak suretiyle bu aya gösterilmesi gereken hürmeti çiğnemesi sebebiyledir. Bundan dolayı İmam Ahmet, Ramazan ayında oruçlu olmadığı halde gündüzün hanımıyla bir gündüz vakti hanımıyla birlikte olan kişiye kefaret gerektiğini söylerken, bu gerekçeye dayanmıştır. Kefaretlerin sadece küçük günahlara has kılındığının delillerinden birisi de Bukhari'nin Huzeyfe radiyallahu anh'ten şu rivayetidir. Bizler Ömer radiyallahu anh'ın yanında oturuyorduk. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fitne ile ilgili sözü hanginizin hatırındadır? Ben dedim ki, kişinin başına gelecek olan fitne ailesinden, malından, çocuğundan ve komşusundan olacaktır. Bunların kefareti de namaz, sadaka ve iyiliği emredip kötülüğü engel olmaktır. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh sana sormak istediğim bu değildi dedi. Hadisi bu manada Müslim'de rivayet etmiştir. Bu ifadelerden hadisin merfu olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Buhari rivayetlerinden birinde lafzı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kişinin fitnesi diyerek devam etmiştir. Bu ifade ise Hadisin merfu olduğunu açıkça gösterir. Müslüm'ün rivayetinde ise bu sözler Ömer radıyallahu anh'a misbet edilmektedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına gelen ve ey Allah'ın Resulü ben cezayı, had cezasını gerektiren bir suç işledim. Cezayı bana uygula diyen kişiye cevap vermeyip susması, birlikte namaz kıldıktan sonra da ona Allah senin günahını bağışladı buyurmasına gelince, ki bunu da Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Burada başlanan günahın büyük günah olduğu hususunda bir açıklık yoktur. Çünkü ayet-i de geçtiği gibi Allah'ın hadleri onun haram kıldığı şeylerdir. Talak suresi ilk ayetinde Ey peygamber! Kadınları boşayacağınızda onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana onları evlerinden çıkarmayın. Kendilerde çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hadleri yani sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. Yine Bakara 229. ayetinde şöyle buyuruluyor: Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salı vermektir. Kadınlara verdiklerinizden boşanma esnasında bir şey almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum hariç. Ey müminler! Siz de karıyla kocanın Allah'ın sınırlarını hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının erkeğe fidye vermesinde her iki taraf içinde sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.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 İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Nebi aleyhissalatü vesselam, İslam'ı iki tarafında sur bulunan dosdoğru bir yola benzetmiş ve iki taraftaki sorular Allah'ın sınırlarıdır, yasaklarıdır buyurmuştur. Allah'ın haram kıldığı şeylerden birini işleyen herkes, Allah'ın hududunu çiğnemiş, sınırını geçmiş ve haddi aşmış demektir. Hadis-i şerifte geçen kişinin işlediği suçun büyük günah olduğu kabul edilse bile, bu suçu işleyen kişi pişmanlık duyarak ve tevbe ederek gelmiş, verilecek cezaya kendisini teslim etmiştir. Pişman olmak tevbedir. Tevbe ise hiç tereddütsüz günahlara kefaret olur, onları örter. Bunun yanında büyük günahlara bazı salih amellerin kefaret olduğuna dair bazı rivayetler gelmiştir. Mesela Tirmiz ve İmam Ahmet bin Hanbel, İmnemer radiyallahu anh'a'dan şöyle rivayet ediyorlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Adamın biri Nebi aleyhissalatü vesselam'a geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü ben büyük bir günah işledim. Bundan dolayı benim için tevbe etme imkanı var mıdır? Nebi aleyhissalatü vesselam da annen sağ mı diye sordu. Adam hayır deyince teyzen sağ mı diye sordu. Adam evet sağ dedi. Nebi aleyhissalatü vesselam buyurdu ki ona iyilik yap. Bu İbn Eypan Sahinde rivayet etmiştir. Hakim de rivayet etmiş ve Bukhar ve Müslim inşaatlarına göre sahih olduğunu söylemiştir. Ömer bin Hattab r.a'nın şöyle rivayet ediliyor: Adam biri gelir ve kendisine birini öldürdüğünü söyler. Ömer anh ona annesinin hayatta olup olmadığını sorar. Adam ölmüş olduğunu söyleyince babasının hayatta olup olmadığını sorar. Buna olumlu cevap verince o kişiye babasına iyilik yapıp güzel davranmasını tavsiye eder. Sonra şöyle der. Eğer annesi sağ olsaydı ve ona iyilik etmiş olsaydı ebediyen cennemin ona dokunmayacağını ümit ederdi. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan da aynı manada bir rivayet gelmiştir. E, bunu Bukhari Edebül Müfret'te nakleder. Yine Dumetül Cender'de sihirbazlık yapan bir kadın bu günahtan tövbe yollarını araştırmak için Medine'ye gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat etmiş olduğunu öğrenir. Sahabeler bu günahtan kurtuluşun yolunu kendisine şöyle ifade eder. Şayet annen ve baban yahut bunlardan biri sağ olsaydı onlara iyilik etmen senin bu günahına karşılık olurdu. Buna yeterdi. Bunu hakim müstedrekler rivayet etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının geçtiği bu konuşmada yer alan anne babaya iyilik yapmanın günahına karşılık o kişiye yeterli olacağı husunda sahabe-i kiramın icmasının bulunduğunu söylemiştir. Mekhul ve İmam Ahmet de anne babaya ilik yapmak büyük günahlara kefaret olur der. Seleften biri de cenazeyi omuzlarda taşımanın büyük günahların dökülmesine sebep olduğunu söylemiştir. Bu söz aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hadis olarak edilmiştir ancak sahip bir rivayet değildir. Şu rivayet sahih olarak geliyor. Ebu Bürde'nin rivayetine göre vefat ederiz zaman Ebu Musa radıyallahu anh şöyle der. şu pide sahibinin yaptığı işi unutma. Kendisini ibadete vermiş bir kişi manastıra kapanmış ve yetmiş sene ibadetle meşgul olmuş. Şeytan kadın suretine girerek yanına gelmiş ve yanında yedi gün yedi gece geçirmiş. <gülüyor> Sonra adamın gözünden perde kaldırılmış ve işin aslına vakıfı olmuş. Haline pişman olmuş ve tövbe ederek manastırından ayrılmış ve yoksulların arasında kalmaya başlamış. Orada kalan yoksullara her gün birer birer pide veriliyormuş. Kendisine de bir pide vermişler. Yanında kalan kişi pidesini kaybetmiş. Bunu öğrenen abid kişi kendi pidesini ona vermiş ve ertesi günü vefat etmiş. 70 senede yaptığı ibadet ile 7 gecede yaptıkları mizanda terazide karşılaştırılmış. Yedi gecede işledikleri 70 senelik ibadetinden ağır gelmiş. Sonra yedi gecede işledikleriyle fakire ikram ettiği pide mizanda tartılmış, pide daha ağır basmış. Bunu Ebu Naim Hilyetül Evliya'da rivayet eder. İbnül Mübarek El Birru Vessıla isimli eserinde isnadıyla i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Adamın biri 70 sene ibadet etmiş, sonra bir fahişe kadın ile günah işlemiş. Allah Teala da onun amellerini boşa çıkarmış. Daha sonra kötürüm hastalığına tutulmuş ve yerinden kalkamaz olmuş. Fakirlere ekmek dağıtan biri onun bu halini görmüş ve kendisine bir pide vermiş. Bu kişi aldığı pideyi yoksullara sadaka olarak vermiş. Allah Teala da onu bağışlamış ve yetmiş senelik ibadetini kendisine geri vermiş. Nakledilen bütün bu rivayetler şunu gösteriyor. Büyük günahların kefareti sadece amel ve iyilik yapmaktan ibaret değildir. Zira bu rivayetlerin hepsi de büyük günah işleyenlerin yaptıklarına pişman olduklarını ve tevbe ettiklerini gösteriyor. Zaten günah işleyen kişinin kendisine Allah'a yaklaştıracak salih amelleri sorup araştırması tevbeden sonradır. Böylece işleyeceği salih amel vasıtasıyla günahlarının izini tamamen yok etmek istemektedir. Allah Azze ve Celle de tevbenin kabulü ve günahın bağışlanması için Salih amel işleme şart koşmuştur. Bu anlamda Meryem suresi 60. ayetinde şöyle buyurur: Ancak TB'den, iman eden ve iyi amel işleyen kimseler hariçtir. Yine Taha 82. ayetinde: Alaküm salam rahmetullah. Şu da muhakkak ki ben TB'den, iman eden ve salih amel işleyen, sonra böylece doğru yolda giden kimseyi bağışlarım. Ve Kasas suresi 67. ayetinde de şöyle buyrulur: Fakat TB'den İman edip salih amelleri işleyen kimseye gelince onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur. Evet, bu son ayet-i kerimede kul tövbe ettikten sonra işi Allah'ın iradesine kalmıştır diyenlerin görüşlerine işaret vardır. Nitekim seleften korku sahibi haf ehli kimselerin halleri hep böyleydi. Bir günah işledikleri zaman tövbe eder, salih amel işler ama yine de günahların affolunduğundan emin olmazlardı. Seleften biri birisine şöyle der, herhangi bir günah işledin mi? O da evet işledim der. Peki bu günahın amel defterine yazılmış olduğunu biliyor musun? O da evet biliyorum der. Öyleyse o günah amel defterinden silininceye kadar salih, işleme, salih amel işlemeye devam et. Yine İbni Mesud radıyallahu anh de şöyle demiştir aynı anlamda. Mümin kişi işlediği günahı yüce bir dağ gibi görür. Dağın tepesine yıkılmasından ve altında kalmaktan korkar. Günaha batmış kişi ise işlediği günahı burnundan uçup giden bir sinek gibi görür. Bunu Bukhari rivayet eder. Önceki salihler sürekli olarak amellerini ve tebelerini sorgularlar, eksikliklerini gidermeye çalışırlardı. Amellerinin ve tebelerinin kabul edilmeme korkusunu içlerinde sürekli taşıyorlardı. Bu anlayışları onların büyük bir korku içerisine girmesine. Ve salih amelleri sıkı sıkıya sarılmalarına sebep oluyordu. Allah rahmet eylesin, hasan Basri şöyle demiştir. Farklı insanlarla karşılaştı. Günahlarını gözlerinde öylesinde büyütürlerdi ki, yeryüzü dolsunca infakta bulunsalar yine de günahlarının başlandığından emin olmazlardı. İbn-i da şöyle diyor. Amelinin çokluğuna güvenme çünkü sen bu amellerin kabul edilip edilmediğinden emin olamazsın. Günahlarından kesin olarak kurtulduğunu düşünme. Zira bu günahların bağışlanıp bağışlanmadığından da emin olamazsın. Senin amellerin, yani iyi amellerinin ve günahlarda yaptığın tövbenin sonucu senin için tamamen gizlidir. Sen bunu bilemezsin. Allah en doğrusunu bilir ama bu meselede, yani amellerin büyük günahlara kefalet olması meselesinde en güçlü görüş şudur. Eğer büyük günahlardan kaçınmak şartıyla Sırf farzların yerine getirilmesinin küçük günahlara kefaret olduğu gibi büyük günahlara da kefaret olduğu söylenmek isteniyorsa bu, bu görüş geçersizdir. Sırf farzları yerine getirmek büyük günahlara kefaret olmaz. Şayet kıyamet günü bazı günahlara karşılık bazı salih amellerin mizanda tartılacağı, bazı salih amellerin bazı günahları silebileceği ve bununla birlikte amelin de düşeceği ve ondan dolayı bir sabın kalmayacağı söylenmek isteniyorsa bu mümkündür. i̇bn Ömer radiyallahu anhuma bir tokat attığı kölesini azat edince, işlediği günaha kefaret olmasını düşünerek şöyle demişti. Bu köleyi azat etmekten dolayı benim için bir sevap yoktur. Kaldı ki onun attığı tokat büyük günahlar arasında sayılmamaktaydı. Durum böyle olunca büyük günahlara kefaret olan em amellerden geriye sevap kalabilir mi? Yine daha önce seleften birinin şu sözünü naklettik. Kulun işlediği bir kötülük silinir. Buna karşılık amellerden elde edilmiş sevaplardan o kötülüğün dengi olan bir iyilik de kulun amelinden düşülür. Küçük günahlar hakkında muamele böyle olursa acaba büyük günahların durumu nasıl olur? Zira bazı salih amellerle çelişen büyük günahlar o amellerin boşa çıkmasına sebep olur. Başak akmanın verilen sadakayı iptal etmesi, Ayşe radıyallahu hanıh söylediği gibi faizle muamele yapmanın cihadın sevabını yok etmesi gibi Huzeyfer adi Allahu de namuslu bir kadına iftira atmanın yüz senelik ameli boşa çıkardığını söyler. Bu söz aynı zamanda kendisinden merfu bir hadis olarak yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olarak nakledilmiştir. Bunu Bezzar rivayet eder. Ayrıca taberian rivayet eder. Nasıl ki ikindi namazını terk eden kişinin ameli iptal ediliyorsa, amelleri boşa çıkıyorsa, büyük günahlara kefaret olan amelden Geriye bir sahabın kalmaması garip karşılanmamalıdır. Bezzar ve Hakim İbn Abbas radıyallahu anhümadan Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyorlar. Kıyamet günü kulun iyilikleri ve kötülükleri önüne getirilir. İyilikler kötülük yaptığı kimselere kısas karşılığı verilir. Bazıları da bazı günahlar karşılığında gider. Bu işlemler sonunda geriye kulun iyiliklerinden bir şey kalırsa bu iyilikler karşılığında okul cennete sokulur. i̇bn Bi Hatim, İbn-i Lehiya'dan naklediyor. O bin Dinar'dan, Said bin Cübeyr'in, kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür ayeti kerimesi. Yani Zilzal Suresi 7. ayeti hakkında şöyle dediğini naklediyor. Müslümanlar önceleri vermiş oldukları azıcık şeylerden dolayı sahap almadıklarını düşünürlerdi. Kendilerine bir fakir geldiği zaman ona bir hurma, bir ekmek parçası tek bir ceviz ya da bunun gibi şeyler vermeyi azımsar ve bu yüzden geleni boş çevirirlerdi. Bunlar gibi değersiz bunlar değersiz şeylerdir. Biz ancak sevdiğimiz ve hoşumuza giden şeyler verdiğimiz takdirde sahap alabiliriz derlerdi. Müslümanların diğer bir kesimi de işledikleri küçük günahlardan dolayı kınanmayacaklarını düşünürlerdi. Azıcık gıybet etmeyi, küçük bir yalanı, azıcık bir bakışı ve buna benzer şeyleri bu sınıfta değerlendirirlerdi. Aleyküm ve rahmetullah. Bu görüşte olanlar Allah Teala cehennem azabını büyük günah işleyenlere hazırlamıştır derlerdi. İşte Allah Azze ve Celle bunlardan dolayı onları az da olsa her iyiliği yapmaya teşvik etti. Çünkü azı yapan çoğu yapması da mümkün olur. Yine günahın azından da sakınmaları gerektiğini bildirdi. Zira küçük günahlar kişiyi büyük günahlara sürükleyebilir. Bu hususu teyit için şöyle buyurdu kim zerre miktarı hayır işlerse onu görür. Yani karınca ağırlığınca hayır yapsa bile bunun karşılığını amel defterinde görecektir. Bu durum Müslümanların sevinmesine sebep oldu. Said bin Cüber sözüne şöyle devam ediyor. Her günahkar ve salih kişinin işlemiş olduğu bir kötülük defterine bir kötülük olarak yine bunların işlediği bir iyilik defterine on iyilik olarak yazılır. Kıyamet günü olunca Allah Azze ve Celle orada her müminin iyiliğini tekrar on katıyla çarpar ve her bir iyiliğine karşılık on kötülüğünü siler. Bu muamele sonucunda iyilikleri zerre ağırlığınca kötülüğüne ağır basanlar cennete girer. Evet i̇bn Kesir'in tefsirinde naklettiğine göre bunu İbn-i Bi Hatim Ebu Züra'dan rivayet etmiştir. Bundan anlaşılan şudur. İyiliklerle kötülükler arasında bir karşılaştırma yapılacaktır. Sonra her kötülük karşısında bir iyilik düşülecek ve bu karşılaştırma sonucunda neyin geriye kaldığına bakılacaktır. Bu ifadeler, kimin iyilikleri kötülüklerinden bir tane bile fazla olsa o bir tek iyilikten dolayı sevap alacak ve geriye kalan iyilikleri ise kötülüklerine karşılık düşecektir diyenlerin sözüne uygun düşmektedir. Buna karşılık, bütün iyiliklerinden dolayı sevap alacak, kötülükleri ise hiç işlenmemiş gibi düşecektir sözüne aykırı düşmektedir. Zira Kötülüklerin, iyiliklerin sevabını yok etmesi büyük günahlar hakkında geçerlidir. Küçük günahlara gelince bunlar salih amellerle yok olur ve bunun yanında işlenen salih amellerin sevabı da baki kalır. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Allah Teala'nın onunla günahları yok ettiği ve dereceleri yükselttiği şeyi size göstereyim mi? Zorluklara rağmen abdesti güzel bir şekilde almak, mescide giderken fazla sayıda adım atmak, Namazın ardından bir sonraki namazı beklemek. Evet bunu Müslim ve İmam Malik rivayet etmişlerdir. Bu hadis-i şerif işlenen salih amellerin günahlara kefaret olmasının yanında kişinin derecesinin yükselmesini de sağladığını açıkça ifade ediyor. Yine şu hadiste buna işaret ediyor. Kim yüz defa la ilahe illallahü vahdehu la derse o kimse için yüz iyilik yazılır. yüz kötülüğü silinir. Bu sözler karşılığında 10 köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Bunda Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu hadis-i gösteriyor ki, zikir kişinin kötülüklerini yok etmekte ve bu salih amelin sevabı katlanmış olarak işleyen adına baki kalmaktadır. Bunun gibi nasuh tövbes yani samimi bir tövbe ile tövbe edenlerin günahları düşer ve iyilikleri baki kalır. Buna işaret eden ayet Ahkâh Suresi 15-16. ayetleri şu şekilde mealen. Nihayet insan güçlü çağına erip 40 yaşına varınca der ki Rabbim bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm ve elbette ki ben Müslümanlardanım. İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadır. Bu kendilerine verilen doğru bir sözdür. Diğer bir ayette de Zümer suresi 33-35. ayetlerinde şöyle buyruluyor. Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte muttakiler, kötülükten sakınanlar onlardır. Onlar için Rableri yanında diledikleri her şey vardır. İşte bu muhsin olanların, iyilik edenlerin mükafatıdır. Böylece Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtecek ve yaptıklarının en güzeline denk olarak mükafatlarını verecektir. Ayet-i de söz konusu olan kimseler, takva ve ihsan sıfatlarıyla nitelendiğine göre, bu durum onların günahlarda ısrar etmediklerine, bilakis günahlarına pişman olup tebettiklerine ettiklerine delalet eder. Ayette geçen, Böylece Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtecek ve yaptıklarının en güzeline, en güzeline denk olarak mükafatlarını verecektir ifadesine büyük günahlarda girer. Çünkü insanın işledikleri amellerin en kötüleri bunlar yani büyük günahlardır. Diğer bir ayette Talak 5. ayetinde şöyle buyrulur. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını artırır. Bu ayette de takva sahiplerinin emredilen amelleri işlemeleri, yasaklanan fiilleri terk etmeleri sebebiyle takvanın günahlarına kefaret olduğu ve sevaplarının çoğalmasını sağladığı belirtilmektedir. Diğer taraftan göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür eden kimselerin durumlarında haber veren Allah Azze ve Celle bu kimselerin şöyle dediklerini bize bildiriyor. Ey Rabbimiz gerçek şu ki biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi Peygamberi veya Kur'an'ı işittik. Hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Ruhumuzu iyilerle beraber al ey Rabbimiz. Al-İmran Suresi 193. Ayet Evet, Allah Azze ve Celle bu ayetlerde tefekkür eden bu müminlerin dualarına icabet ettiğini, bu ayetlerin devamında bildiriyor, onların günahlarını silerek kendilerini cennete sokacağını haber veriyor. Gayet-i kerimede geçen artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört cümlesinde Allah Azze ve Celle günahlar yani zunub için bağışlanma, mağfireti, kötülükler için yani seyyat içinde örtmeyi, kefaret tabirini kullanmıştır. Bu yüzden şöyle denilmiştir. Seyyat tabiriyle küçük günahlar ve zunub tabiriyle de büyük günahlar kastedilmiştir. Seyyatlar örtülür yani kötülükler örtülür. Zira Cenab-ı Hak dinde bunlar için belirli kefaretler tayin etmiştir. Zünub ise yani büyük günahlar ise bağışlanmaya muhtaçtır. Böylece onları işleyenler şerlerinden korunmuş olurlar. Kefaret ile bağışlanma anlamı birbirine yakındır. Çünkü bağışlanma yani mağfiret hakkında şöyle deniliyor. Mağfiret günahları örtmektir. Bunun yanında mağfiretin günahı örtmenin yanında onun şerrinden de korumak olduğu söylenmiştir. Bu yüzden savaşta başı örten ve koruyan alete mifer denilmiştir. Ancak başı örten her şeye mifer denilmez. Allah Azze ve Celle de meleklerin tevbe eden müminlere dua ederken onların mağfiret edilmesini ve kötülüklerden korunmalarını istediklerini haber vermektedir. Kötülüklerin örtülmesi yani kefaret aynı kökten gelse de e, kefaretin aslında örtmek ve gizlemek anlamları vardır. Sonraki alimler kefaret ve mağfiretin farklı olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre kefaret günahın eserinin silinmesi, sanki yokmuş gibi olmasıdır. Mağfiret ise yani bağışlanma ise kefaretin manasına ek olarak Allah Teala'nın kuluna fazladan lütuf ve ikramda bulunması anlamına gelmektedir. Bunun e, dikkatlice edilmesi gerekir. Bazılarda günahların salih amellerle e, bağışlanmasının onları iyiliklere dönüştürdüğünü, günahların kefaretlerle ürtülmesinin ise sadece silinmesini sağladığı şeklinde izah etmişlerdir. Bunların da dikkatle incelenmesi gerekir. Çünkü bilindiği gibi bir günahtan dolayı ceneme girmek suretiyle kişiye ceza verilmesi o günahı iyiliğe dönüştürür. Bu durumda salih amelin günaha kefaret olması öncelikle geçerli olur. Evet. günahların Günahlardan dolayı tevbe etmek, istiğfar etmek ve e, bağışlanma konusu bu şekilde. Ek olarak, son olarak e, küçük günahlara tevbe gerekir mi sorusuna e, şunlar söylenebilir. Büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahlara kefaret olmaktadır. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 31. ayetinde şöyle buyuruyor. Eğer yasakladığımız Yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız buyruluyor. Evet, alimler bu ustada ihtilaf etmişlerdir. Alimlerden bazıları küçük günahlar için de tevbe gerektiğini söylemişlerdir. Ee, bazı fakihler de bu görüştedirler. Nitekim Allah Azze ve Celle küçük ve büyük günahların ardından tevbeyi zikrederek Nur suresi 30-31. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Müminlere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Böyle yapmaları onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınları da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımlar müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar, köleleri, erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi gibi tabi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Dikkatleri üzerlerine çekecek tarzda yürümesinler. Ey müminler! Hep birden Allah'a teybettiniz ki kurtuluşa eresiniz Yine Hucurat 11. ayetinde Ey iman denler! Bir topluluk, diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar kendilerinden daha iyidir. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Evet, alimlerden bazıları da küçük günahlardan dolayı tevbe gerekmediğini söyler. Son dönem mutezile mensuplarından bazılarının şöyle söylediği nakledilir. Küçük günahlar için şu ikisinden birini yapmak gerekir. Ya bunlardan dolayı tevbe etmek ya da bu günahlara kefaret olacak iyilikler işlemek. Evet i̇bn Atiye farzları işlemek ve büyük günahlardan kaçınmanın küçük günahlara kefaret olması hususunda tefsirinde e, bu gibi görüşleri nakletmiştir. Allah Azze ve Celle'nin e, bu konuda buyurduklarını naklettik. Bununla iktifa ediyoruz. Şüphesiz bu günahlar konusu oldukça geniş bir konu. Mesela bunlar arasında, bu küçük günah diye tabir edilen şeyler arasında lemem kelimesi vardır. Edepsizlik ve fuhşiyat e, tarzında öpmek, dokunmak, e, bu geni, bunun gibi kötü çirkin sözler sözle, söylemek de bu tür şeyler arasındadır. i̇bn Abbas Basr radiyallahu şöyle demiştir. Ahirette ateşle tehdit edilmeyen ve dünyada bir ceza gerektirmeyen, bunlardan da, daha aşağı derecede olan fiillere lemem denilir. Evet, edepsizlik ve büyük günahları bir defalık yapmak ve sonra onlardan tebe etmek de denilmiştir lemem hakkında. Ebu Hüleyre radıyallahu anh'den merfu olduğu nakledilen bir rivayette, lemem'in, Şöyle tarif edildiği geçiyor. Zina edip tevbe ederek bir daha ona dönmemek, içki içtikten sonra tevbe ederek bir daha hiç içmemek ve hırsızlık yaptıktan sonra tevbe edip bir daha hiç hırsızlık yapmamaktır. Bunun taberi tefsirinden akledir. Evet. Ayeti bu şekilde tefsir eden alimler e, mutlaka bunlardan bu amellerden dolayı tevbe etmek gerektiğini belirtmişlerdir. Evet, burada inşallah bırakalım. Çünkü sohbet oldukça uzadı. Şüphesiz günahların silinmesi, örtülmesi, müminlerin vasıfları gibi konular artık daha sonraki bir zamana bırakalım inşallah. Subhanıkallâhumme ve bihamdik <Sessizlik> ve eşhadü en lâ ilâhe illâin tevahdik ve estağfurü ve tuğbu